وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير من العباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وأدد إنعام الله الكريم وأفعاله يا إله العالمين يا إلهنا Kalplerimizi envar-i imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle, siyahatımızı ile, eyle, aklımızı dini i mübini İslam'ı anlamada meseleleri müdrik eyle, şeytan aleyhi maesteykanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle, hakikata bizleri münkad Batıla karşı gönüllerimizde hissi tuğyan ihsan cümlemiz Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefi ağabeyle. Amin. Bu hürmeti seyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar. Ruhunda, manasında. Kendisini ifadede kullandığımız kelimede. Fedakarlık mertlik ifade eden, feragat ruhunu ifade eden Kurban Bayramı'nı idrak etmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Hak hissiyatımızı, nefislerimizi yolunda kurban eyleme hissiyle bizleri mamur, faydar eylesin. İnsan Mevla'nın kendisini ihsan ettiği şeyleri O'na yükselebilmek için O'nun yolunda attığı nisbette terakki eder. Yokluk durumundan, devresinden, şu seviyeye gelinceye kadar sayılmayacak kadar nimetlerle Mevla bizi perverdi etmiş bulunuyor. Bundan öte O'na varabilmek, O'na vasıl olabilmek için şu dakikaya, şu ana kadar bize lütfettiği nimetleri hiç olmazsa şükürlerini, hiç olmazsa o nimetin zekatlarını yine Hakk'ın yolunda kullanmak suretiyle O'na ulaşmış olacağız. Her terakki altında bir fedakarlığa dayanmaktadır. Cenab-ı Hakk'a vasıl olan her yol, temelinde O'na karşı bir hasbilik, bir fedakarlık, bir feragat iktiza etmektedir. Canların, ruhların, malların, en sevilen ve sevimli şeylerin yolunda feda edildiği Kurban Bayramı'nda, hissimizle bütün duygularımızla Allahu Teala Hazretlerine tefeccüh edersek, birkaç dakikamızı, en fazla bir saatimizi hüşyar olarak, duyguları çok algılı olarak, alıcı keyfiyetini muhafaza ederek O'nun huzurunda durursak, rahmetinden ümit ediyoruz onu. Ümit edelim inşallahü teala. Büyük fedakarlıklarda bulunan kimselerin saflarında bizi haşretsin inşallah. Biz sonsuz nimetlerin, mütenahi ihsanların hasılası varlıklar halinde arzıd-i idare ediyoruz. Cismani ve ruhani bir sürü nimetlerle perberdi edilmiş bulunuyoruz. En olarak kendimize baktığımız zaman, tepeden tırnağa kadar, saçımızın ucundan tırnağımızın ucuna kadar, Allah'ın ne türlü nimetleriyle serfiraz olduğumuzu görürüz. Gözümüzün bakışından, onun yapılışından, burnumuzun koku almasına kadar, ağzımızın hikmet kelimelerini dile getirmesine kadar, nasıl nimetlerle bizi sultan kıldığını, şah kıldığını görürüz. O, bunları bize lütfetmeseydi, nasıl iktisap ederdik, nasıl kazanırdık bunları? Nereden, hangi dükkandan elde ederdik bunları? Bunları bize verseydi de, bunların istifade edeceği zemini gözümüzün önünde bir sofra olarak hazırlamasaydı, üç çiçekleriyle gözlerimizin görmesine bir sofra olarak hazırlamasaydı, onu tatlı tatlı nimetleriyle dilimize bir sofra olarak hazırlamasaydı, tatlı ses ihtizazlarını kulak sofrasına bir sofra olarak hazırlamasaydı, kalbin en ince tellerinde makes bulan, en tatlı duygular üzerinde tesir icra eden tatlı şeyleri bir sofra olarak kalbimizin önüne getirip hazırlamasaydı, bu duyguların ne faydası olacaktı? Göz neye yarayacaktı? Ağız ne ifade edecekti? Kalp ve kafa ne mana ifade edecekti? Demek ki enfüs ile afak arasında bir münasebet kuruyor. Dış âlemle iç alem arasında sıkı bir bağ hasıl ediyor. Biz bu ikisinin izdivacıyla Mevlân'ın büyük nimetlerine masar oluyoruz. Nimete masar oluyoruz. Zevke masar oluyoruz. Faydaya masar oluyoruz. Dikkatinizdir edeceğim, Sizin varlığınız da bir nimettir. Göz-kulak, dil-dudak, kalp, akıl her şey birer nimettir. Ama bu nimetlerden siz zevk almasaydınız, bu nimetlerin ne faydası olacaktı? Demek ki nimetin nimet olmasının yanı başında zevk var. Siz bu nimetlerden temettü etmeseydiniz, faydalanmasaydınız, düngevi hayatınızı adet içinde sürdürme imkanlarına sahip olamasaydınız, Dünya hayatınız ahiret hayatınızın merdiveni basamağı haline getiremeseydiniz şu nimetlerin ve şu zevklerin de faydası olmayacaktı. Göz görebildiği kadar nimetlerden istifade ede dursun. Kalp en ince duygularına gelip çarpan şeylerden hazz alsın. Kafa en makul şeylerin terkip ve tahlilini yaparak zevkten kendinden geçsin. Ağız binbir çeşit nimetleri bir zevvak gibi, tad alıp tad almayı başkalarına anlatan bir tadıcı gibi, bir teftişçi gibi, bütün nimetlerden tad alsın. Fakat siz bu tad aldığınız, bu mazhar olduğunuz nimetler ve şayet, ahireti istihzal edemezseniz, ahiret sofrasını sofranızın yanına getiremezseniz, zail olup giden her şeyin verasında, baki bir nimetin kokusunu duyamazsanız, onun baki elvanına şahit olamazsanız, kalbinizde baki havasının makezini bulamazsanız, içinizde sadece bir burkuntu hasıl olacaktır. Ağzınıza koyduğunuz her elma sizin için bir zehir olacaktır. Hayatınızın sel gibi yokluğa doğru akışı, gençliğinizin sizi bırakıp kaçışı, bütün nimetlerin teker teker sizden ayrılıp gidişi, felaketler, musibetler karşısında Mevla'nın size lütfettiği her şeyden soyuluşunuz, tecerrüt edişiniz, içinizde, iç aleminizde öyle fırtınalar meydana getirecektir ki, o fırtınaları en korkunç denizlerde görmek, o dalgaları en müthiş derinliklerde müşahede etmek imkanı yok. Öyleyse nimet olacak. Mevla nimeti vermiş ama nasıl vermiş? وَاسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ve وَبَاطِنًا Ölçüler içinde vermiş, zahir ve batın, cismani ve ruhani hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Gözü vermiş, göze ziyayı sürme çekmiş, ama görebilmeniz için gökyüzüne de güneşi bir sürme halinde çekmiş. Ağzı lütfetmiş, çeşit çeşit nimetlerin teftişçisi haline getirmiş. Binbir çeşit nimeti tattığı zaman tefrik ve temyiz eder. Nasıl bir kabiliyet ve istada masar etmiş onu? Ama bunu vermenin yanı başında siz at koyuyorsunuz, çeşitli namlarla anıyorsunuz. Yeryüzünü öyle bir sofra yapmış ki, vücudunuzu ayakta tutacak, maddi yapınızın hayatiyetini devam ettirecek, hayatı te temadi ettirecek proteinleri, vitaminleri, çeşit çeşit nimetleri. Bu yeryüzü sofrasında sizin istifadeniz ısrar etmiştir. Çeşitli hazineleri sizin istifadeniz için açmıştır. Ağız olsaydı bunlar olmasaydı hiçbir faydası olmayacaktı. Ağzınızı açmış, ona bir dil koymuş. Ses tellerinizi çalıştırmış. Konuştuğunuz zaman ağzınızdan hikmet kelimeleri çıkıyor. Kelam ismine sizi mashar etmiş. Kendi sizinle konuşacak. Sizinle konuşmakla sizi serfiraz ederken, kendisine arzularınızı ulaştırma şerefiyle de sizleri şeref etmiştir. O size konuşur, siz de ona konuşursunuz. O sizden bir şeyler ister, siz de ebedi saadetinizi, dünya ve ahiret saadetinizi, iç ve dış yapınızı ve bunun huzur içinde temadisini ondan istersiniz. Bu dil olsaydı, Mevla ile bu münasebet kurulmasaydı, ondan gelenleri duysaydınız, ona mukabele etmeseydiniz, neye yarayacaktı bu dil? bir gönül vermiş. Kitaplar hakikatleri yazar, neşrederler. İlhamlar onları dile getirir. Vahiyler ceste ceste meseleleri hakikatler halinde karşınıza kor. Ama bu gönül bütün bunların üstüne çıkarak bütün bunların üstünde kendi mahfiyi olan Mevla'yı bilir. Sıfatıyla, esmasıyla bilir Mevla'yı Celle Celaluhu. Zatıyla hayret içinde onu düşünürken kendinden geçer. Mevla olsaydı, ki Mevla var, sıfatlarını siz bilseydiniz, esmasına muttali olsaydınız, fakat şu gönül sizde olmasaydı, neye yarardı bütün bu maharif? Büyük alemle düşünün, büyük alemle, makro alemle, insan arasında bir münasebet kurmuş. İnsan bu iki alemi yan yana getiriyor, damla damla nimet damlıyor bundan. Gözde güneş dudak dudağa gelince ışık damlaları damlıyor, renk damlaları damlıyor, görme damlaları damlıyor, işte şairane ilhamlar kaynamaya başlıyor. Yeryüzündeki çeşit çeşit nimetler, senin ağzında tat alma kabiliyetiyle dudak dudağa geldiği zaman, sen cennet bağlarından üzüm koparıyor gibi oluyorsun, cennet kevserlerinden içiyor gibi oluyorsun, Cennetin şerabından nuş ediyor gibi oluyorsun. Bunlar ancak dudakta daha geldiği zaman oluyor. Sen kalbinle lahut alemine yanaşıyorsun. esma ilahi yutuyorsun adeta. Sıfat-ı ilahi dairesine yanaşıyorsun. Bu şaraptan öylesine sekir seni kaplıyor. Öylesine kendinden geçiyorsun ki Mevlâî müteali düşünürken hayretinden ne diyeceğini, ne edeceğini bilemiyorsun. Kalbin o den lümanalarla dolup taşıyor ki, bütün kitaplar orada hep kem kesiliyor, bütün ilhamlar orada sona eriyor, bütün velilerin dilleri susuyor, her şey susuyor. Gönlün konuşması yanında, onun bülbül olması yanında, onun onu dile getirmesi yanında, kendi mafi şerh etmesi, tefsir etmesi yanında. Demek ki sen cismaniyetin itibariyle makru alemle münasebet kurmana mukabil, Ruhun itibarıyla esma ilahe ile münasebet kurmana mukabil sen kalbinle Allah'la münasebet kuruyorsun. Allah'ın sana büyük en büyük nimeti ve ihsanı seni kendisiyle münasebet kurdurma seviyesine ilah buyurması bu şerefle seni şeref yapılmasıdır. Allahu Teala ve Tekaddüs Hazretleri zahir ve batın, cismani ve ruhani bize lütfetti şu nimetleri şükrünü aday etmek suretiyle bu nimetleri ihmal etmeye, itimam etmeye, bizler muvaffak inşallah, inşâAllah, ettirmeye muvaffak kılsın inşâAllah-u Biz o bakımdan, başta bir cümleyle arz ettim, tepeden tırnağa Mevla'nın nimetlerinin hasılı bulunuyoruz biz. Cenab-ı Hakk'ın bize olan ihsanlarını muhal farz hesaba katmadığımız zaman, bir yokluğun bizi kapladığını göreceğiz. Allah'la münasebetin Celle Celaluhu inkıtağına uğradığı dakika bir yokluğun hüküm ferm olduğunu göreceğiz. Binaenaleyh bir taraftan cismaniyetimizle biz, onun bizim istifademizi arz ettiği nimet sofralarından istifade ederken, bir taraftan bize lütfettiği kalple onun marifet sofrasından istifade etmesini bilelim. Ve Allah'ın bize en büyük nimeti de esasen budur, kalp ağzıyla, kalbin duyarlılığıyla, marifeti ilahi sofrasından istifade etmek. Bütün ulumu hülasası budur. Gökler fethedilse neticesinde gelecek hülasa budur. Mikro aleme doğru en ince noktalara varılsa, atom milyar defa milyarca parçalansa, varılacağı nokta yine marifetullah marifeti ilahi noktasıdır. Marifeti ilahi ufku olacaktır. İnsan teşrihati aklın alınamayacağı şekilde ele alınsa, en olunmaz dertlere derman getirilse, ölüme çare bulunsa, varılacak nokta marifeti ilahi noktası olacaktır. Bütün ulumun zübdesi, bütün marifetlerin hulasası Allah'a Allah marifetine girip dayanmaktadır. Sen oraya varacaksın, sonu olmadan, sınırlı olmadan, sınırsızla ulaşmış olacaksın. Zevklerini sonsuzluğa intikal ettirmiş olacaksın. Artık zevklerin bulanmayacak, lezzetlerin acılaşmayacak. Sen sonsuz bir zevk ve lezzet içinde ebediyen müstarak, mest ve sermez yaşayacaksın. Cenab-ı Hak gedaya, dilenciye, sultanlık tahtını bahşedip, bizi bu büyük şerefle serfiraz eylesin inşallah. Bunlar bize kalsa bunları tahsil edemeyiz fakat onun sonsuz rahmeti muhaceyesinde bunları düşünürken, bunlar çok rahatlıkla tahsil edilir. O dilerse otunu canlı yapar, dilerse canlıyı sultan yapar, dilerse bir insanı melek yapar ve dilerse bir beşeri meleklerin önüne geçirir. Biz onun huzurunda sonsuz rahmetini tahattür ederken, bize sermaye olarak bahşetti, elimizdeki bir kaşık su gibi iradeyi düşünüyor, ve bu iradeyi O'nun külli iradesine katarak bir ummana, bir deryaya sahip olmak istiyoruz. Cenab-ı Hak, zatını marifette, esmasını, sıfatını marifette bizi bizde fani eylesin inşaallahu Teala Kısmen, akli olan Allah'ın nimetlerini arz etmez adedinde bir kısım meseleleri arz ettikten sonra bayramın mana ve muhtevasına, geçmeyi düşünüyorum. Zaten bayramın mana ve muhtevasından gittik oraya. Bu bayram, kim bilir belki yüz defa dinlediniz. Peygamberler, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, Emced Ceddi Hazreti İbrahim'in fedakarlığıyla açılmış, başlamış bir kapının adıdır. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, sonra onun ashabı, sonra bütün ümmeti, bu bayramda kurban kesmek suretiyle bu bayramda para sarf edip hacca gitmek suretiyle bu fedakar orduya karışmak isterler. Bu fedakar güruh içinde onlarda fedakarlık hisar etmek isterler. Bu bayramın ruhunda temelinde esasen bir hasbilik, bir fedakarlık vardır. Vakanın keyfiyeti, ledünniliği, ledünniyatı daima bizim marifet ufkumuzun verasında dışında kalmıştır. Ama Basit avam anlayışıyla Kur'an-ı Kerim'in bize nakletmesinden anladığımız bir şey var. Hazreti İbrahim Allah'ın salatı ve selamı ona ve onun şerefli torunu, Emcet evladı Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam üzerine olsun. Oğlunu kurban etmekle mükellef kılınmış. Böyle bir fedakarlığı bu şanı yüce nebi yapmadan geri kalmayacaktı. Allah bunu biliyordu Celle Celaluhu. Gerçekten bir mümine Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri sen kendini dahi öldür dese hiç tereddüt etmeden kendisini gidecek intihar edecektir. İntihara rahatlıkla teşebbüs edecektir. Elverir ki bu emir Allah'tan gelsin. Allah'ın Celle Celaluhu kimseye böyle bir emri olmamıştır. Git kendini öldür dememiştir. Ama Hazreti İbrahim'e evladını Boğaz'da rüya da işaret etmiştir. Rüyada meseleler sembol olarak görünür. Allah Celle Celaluhu Hazreti İbrahim imtihan mı etti? Hazreti İbrahim bir sembol halinde oğlunun kesilmesi şeklinde, hayvanın kesilmesiyle memur olma meselesini öyle mi anladı? Bunlar bizim idrak ve marifet, zaviyemizin çok verasındadır. Bizim üç buğutlu mekanın içinde bunları anlama imkan yoktur. Anladığımız bir tek şey vardır. İbrahim anladığı yolda, Allah uğrunda fedakarla iktiham etti. O, oğlunu kesme şeklinde anladı onu. Allah'tan ikaz, tefsir, tebyin gelinceye kadar bu mevzuda azimliydi. Elinde bıçağı vardı, oğlu ayaklarının dibinde yatıyordu, kesmeye azim etmişti. Temelinde böyle bir fedakarlığın bulunduğu kurban bayramını o günden bugüne bütün müminler hep fedakarlık hissi içinde, feragat hissi içinde, Yaşarlar, öyle geçirmek isterler. Kurban Bayramı'nda hacca giderler. Yol meşakkatine katlanırlar. Nice aşıklar, Resul-ü Ekrem'in nice mecnunları, meczupları, meftunları vardır ki çok uzak mesafelerden yaya olarak hacca kadar gelirler. Afganlılar görürsünüz, Pakistanlılar görürsünüz, Hindistanlılar görürsünüz. Bir kısmı mezheplerinin muktezatınca Mali, hiçbir şeye sahip olmadan, hiçbir imkana sahip olmadan hacca gelme mecburiyetinde kendilerini anlamışlar. Ve öyle hacca gelirler, yaya hacca gelirler. Ayakları çatlak çatlak patlak patlak olur. Terkan içinde Huzuru Resulullah'a gelirler. El açarlar, etek açarlar. O arada ellerinde olan her şeyi Allah yolunda sarf ederler. Belki ellerinde, avuçlarında hiçbir şey kalmaz memleketlerine dönecekleri an. Ama seve seve bunu yaparlar. Bayramın ruhunda bu vardır, kurban bayramında. Üdhiyye derler, tadhiyye derler. Bunun manası fedakarlık demektir. Hak yolunda candan canandan geçme demektir. Kendini feda etme demektir. Büyük şeyleri kazanabilmek için sende bulunan bir kısım küçük şeyleri atmak demektir. Yükselebilmek için ağırlıkları, fani alemin cazibesine bırakmak demektir. Fani şeylerden vazgeçmek suretiyle bakiye ulaşmak demektir. Her faniyi atacaksın. Kesendeki faniden, malın, mamelekin olan fanilere kadar, ondan hissiyatına kadar, icap ederse benliğine kadar, mahiyetine kadar, vücuduna kadar, her şeyini attığı nisbette Mevla-i kurbiyet kazanmış olacaksın. Cenab-ı Hak bizi kendisine yakın eylesin inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar. Oraya gidemedik. Bu bayramda burada kaldık. Çoğunuz da burada kaldınız. Yin yin insan da oraya gitti. Rıza-i İlahi dairesinde Cenab-ı Hakk'ın kendilerine tahmil ettiği vazifeyi yaptı iseler şayet. Mevla onları mağfiret buyurdu. Şu anda pek çoğu belki günahlardan arınmış, günahlarıyla beraber sırtındaki ihramı da çıkarmış, atmış, el açmış, şu dakikada belki sabah namazını kılmayı müteakip, Mevla-i müteale yalvarıyor, dua ediyorlar. Burada onların taklidini yapmak attır onların taklidini yapmıyoruz. Ama yine hakkımızda meşru olan bayram namazını kılıyoruz. Sanki Mekke-i Mükerreme'de el açıp, Mevla'nın huzurunda yalvaran Kamerbestey ubudiyetle kulluğunu ilan eden insanların içinde Mevlaya el kaldırıyor gibi kaldırıyoruz. Mevlanın namütenah insanları nimetler insana ulufen evinden dağıtıldığı zaman orada sadıkla sadık olmayana bakılmaz. Orada olan olanla olmayana bakılmaz. Orada hak etti etmedi denilmez. Bir hadisi şerifte var ki Allah'ı anan bir cemaat içinde bir fasık kimse de görülür. Allah Melaike-i kirama bütün o cemaatini affettiğini haber verince derler ki Ya Rabbi, onların bir celisi var ki fasıktır. Allah Celle Celaluhu kemali rahmetle, kemali re'fet ve şefkatle ferman eder. Onlar öyle bir cemaattir ki, onların çelisi o fasıkı dahi ben affederim. Na ı ihsanlar, lütuflar geldiği Cenab-ı Hak orada liyakatlı olmaya olmamaya bakmaz. İşte biz bu duygu ve düşünce ile mevla mütealete veccüh ediyoruz. Gönül vermişlerin yanı başında, hissiyle yoluna baş koymuşların yanı başında, eliyle beraber gönlünü Mevla'ya kaldırmışların yanı başında, günahı Arafat'ta dökmüşlerin, müzdelifeye tertemiz gelmişlerin yanı başında şeytanı tertemiz günahlardan arınmış olarak taşıyanların yanı başında, el açarken bir yağmur gibi yağan umumi yağmurdan, Mevla'dan gelen rahmetten istifade etmek için başımızı kaldırıyoruz. Bize de bize de diyoruz, hakkımızdır bunu demek. Hakkımızdır O'nun sonsuz rahmeti karşısında. Hakkımızdır O'nun vaadi karşısında. Hakkımızdır biz fakirlere, dilencilere, gedalara sadaka verirken Onlara yardım elini uzatırken, onların elinden tutup kaldırırken onların çürümlerine bakmayışımız. Ahlaki ilahi ahlaklanışımız. Bunu yaparken senin ahlakınla ahlaklandık diyoruz. Bayram günü camiden çıkıyoruz. Bize el açanlar, dilenenler var. Yüzlerine bakmadan, cüzdanlarının içinde olanı sormadan, zengin mi, fakir mi araştırma yapmadan, fıskını fücurunu tetkik etmeden, elimizi cebimize sokuyor, ciddi bir semahatle, ciddi bir cömertlikle elimizi cebimizden çıkarıyor, onlara hedaya ve bahaya da bulunuyoruz, İhsan'da bulunuyoruz. Bunu yaparken içimiz şununla dolup taşıyor, Allah'ım bu senin ahlakındır. Sen ihsanda bulunurken böyle yaparsın. Ve işte biz bayramda bu hava, bu eda, bu duygun, bu düşünce ve bu şuurla, bu iman ve bu izanla huzuruna geldik. Huzuruna gelirken, kel kafamıza, nebilerin başına koyacağın külahın yakışmayacağını biliyoruz. Sırtımıza taktığımız nebi çübbesinin, veli çübbesinin, bir şeytanın, şeytana benzer birinin sırtına takıldığında çok iyi müdrikiz. Ama şeytanın bile senin sonsuz rahmetinden, istifade etmeyi ümit ettiği bir günde senin huzuruna gelirken çok ümitli geliyoruz. Cürbümüz ne günah büyük olursa olsun, biz ne denli yıkılmış olursak olalım, bayram günü senin huzuruna geleceğimiz ana kadar, devirmediğimiz, kalmadı çamlar ne denli ve ne türlü olursa olsun, yıkmadığımız, kırmadığımız, geçirmediğimiz şeyler ne kadar çok olursa olsun, senin sonsuz rahmetini düşündüğümüz zaman, her şeyin onun içinde bir çöp gibi kaldığını düşünüyoruz. fuzeylindir herhalde, veya fazlın, Allahım cehennemini kâfirlerin karşısına koyuyor, kâfirleri cehenneminde tehdit ediyorsun. Gerçek müminlere, günahsızlara cennetini vaat ediyorsun. Mücrimler hakkında hükmünü ifade etmiyorsun. Biz mücrimler olarak senin rahmetini diliyor ve dileniyoruz. Bizim hakkımızda da senin hükmün günahlarımızı affetme şeklinde olsun. Bizi bağışlama şeklinde olsun. İşte hacı haçta, Arafat'ta bulunan Arafat'ta, Müzdelife'de bulunan Müzdelife'de, Mina'da bulunan Mina'da ve şu anda bir sel gibi. Öyleydi, her zaman öyle olurdu. Bugün Kabe'nin etrafı bir sel gibidir şu anda. Bir sel gibi Kabe'nin etrafında, başını adeta sağa sola vurarak akan bir sel gibi. Sen emrettiğin için, akıllarını bir bakıma Kabe'nin içine girerken onun dışında bırakıp, içeriye giren bir sürü insan, Labbeyk Allahümme Labbeyk diyerek, fermanına inhiyat ederek huzuruna gelmiş bulunuyorlar. Biz de onların Kabe'de senin huzuruna geldiği şu dakikada, Mina'da senin huzuruna geldiği şu dakikada senin Kurey Arzın sair yerlerindeki mescitlerinde toplanmış, onların dilediği rahmeti diliyor. Onların dilendiği iltâf-ı sübhaniyeni dileniyor. Cenabı Hak dilediğimizi ve dilendiğimizi bizlere lütfeylesin onların istifade ettiği şeylerden bizi de istifadeye muvaffak kılsın. Bugün Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin insanlara tebessüm ettiği gündür. Ben nimetle başladım, o ikmale muvaffak kılsın, rahmetini size arz etmekle, intikal ettirmekle devam edeyim. Ve aynı zamanda bu rahmetin cürmümüzle, günahlarımızla, afaki ve enfüsi nimetleri idrak edemeyişimizle, inkıtağa uğraması endişesini ısrar etmekle sona erdireyim. Her kalp taşıyan, sinesinde insanlara karşı şefkat taşıyan insanın en çok endişe ettiği bir husus vardır. Ümmeti Muhammed'in yaptığı isyanlar neticesinde Allah'ın huzurunda matrut olmaları, merdut olmaları. Cenab-ı Hakk'ın rahmet, rahmetinin onlara karşı ek, ekşi bir sima ile nazar etmesi. İçinde, vicdanında, Allah'a karşı zerre kadar imanı olan herkesin düşüneceği en ciddi düşünce, en mukaddes duygu budur. Pek çok kimseler belki dünyasını düşünürler. Dünyevi işlerin iyi yürümesini düşünürler. Pek çok kimseler ticaretlerin mükemmel yürümesini düşünürler. Pek çok kimseler şu memlekette çok sanayi müesseselerinin kurulmasını düşünürler. Mükemmel bir devlet düşünürler. Himmeti milleti kadar geniş büyük kimseler vardır. Nebilik manasını taşıyan büyük kimseler vardır. Onların bütün endişesi insanların kalplerinden Allah'a iman, irfan ve izanın silinmesidir. Ve o zaman rahmetin onlara ekşi bir simayla bakması. Tabir caizse Allah'ın onlara darılması ve gazap etmesi meselesidir. Bir mümini en çok endişelendiren bu husustur. Benim bu vatandan nasibim çok azdır. Bu deryadan hissesi az olanlardanım. Ümmeti Muhammed'i düşünecek kadar geniş bir gönle sahip değilim. Ama arzuluyorum onu. Öyle olmayı arzu ediyorum. Diyorum ki içimden maddi şeylere, kesif şeylere, fani şeylere ait bütün duyguları sil al götür. Milletimin hislerini yaşamada beni fani eyle. Onların imanı mevzunda beni fani eyle. Sadece onların ahiretlerinin endişesini ruhumda yaşayayım. Dalalet içinde gördüğüm bir insan karşısında oturayım, hıçkıra hıçkıra ağlayayım. Onun senin karşındaki perişan vaziyetini düşüneyim. Kendimden geçeyim, bunu bana lütfet. Buna liyakatim, gönül yapım layık değildir. Ben buna seza değilim. Hiçbir zaman bu mevzuda İzhar-ı bulunamadım. Ama sen bazen bir cedaya sultanlık bahşedersin birine bin tane külah giydirdiğin gibi beni de bununla serfiraz eyleterim. Siz öyle değil, Rahmeti ilahiden uzak değil, hepinizin himmetini milletiniz kadar geniş yapsın, hepinizi bununla serfiraz etsin. Ben esasen milletinin az dahi olsa, bu denli derdiyle dertlenmeyen insana insan nazarıyla bakmıyorum beni bağışlarsanız. Milletinin ahiretiyle dağidar olmayan, Ahiretlerinden ötürü endişeli bulunmayan az dahi olsa bulunmayan insana insan nazarıyla bakmıyorum. İnsanlarla alakadar olmayan, onlarla derin münasebetten ötürü lezzetleriyle müteleziz elemleriyle müteellim olmayan gerçek manada insan olamayacaktır. Allah bizi gerçek manada insan eylesin. İşte Rasul Ekrâm sallallahu aleyhi ve sellem bize bu duyguyu getirmiş. Bu şuuru içimizde hakim kılmıştır, onun gelişinin hikmeti budur, o insanlık için gelmiştir. Hristiyan Hz. İsa'yı insanlık için geldi iddia eder, İnsanlık için kendini kurban etti iddia eder. Bunun hakikatle bir alakası vardır, Hazreti Mesih bir nebidir, o da insanlığı düşünme heyecanıyla yaşamıştır, onunla dolup taşmıştır kendisini seve seve feda etmeye hazır olduğu dakikalarda bu duyguyla dolup taşıyordu. Ama Allah celle celaluhu kefere ve fecerenin elinin ona uzanmasına imkan vermedi. Onu yüce katına aldı, serfilaz kıldı. Resûl-ü Ekrem bu duyguyla meşbu bulunmuştu. Ümmeti için altmış sene vazife yapmış, kırk seneliğini bunun, kırk senelik hayatını bir dönemde nübüvvet yoktu fakat ümmetin dertleriyle yanıp tutuşmuştu, bir ocak gibi kavrulmuştu. Kendi kendini kemirmişti, yiyip bitirmişti. Bir dönemde de nübüvvetle serfiraz olmuştu. Vahyi geliyordu, o ümmetine yol gösteriyordu. Ve sonra ümmetini toplamış etrafında Arafat'a götürmüştü. Orada onlara haç yaptırmıştı. İlk ve son farz olarak bir kere haç yapmıştı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Birkaç defa ümre yaptı ama bir kere haç yaptı. Hac bir kere farz oldu. O en sadık dostlarıyla Arafat'a çıkmıştı. Hayatının son dakikalarını yaşıyordu. Gün son saatlerindeydi. Ve ertesi gün bayram olacaktı. Arafat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada ellerini kaldırmış dua dua ümmeti için yalvarmıştı. Sahabi o günkü manzarayı bize naklederken şöyledir, Kurban Bayramı'dır bu ve bu Kurban Bayramı'nda olmuştur. Kurban Bayramı'nda nebiler bir saç yapmıştır. Öğleden sonra namazı kılar kılmaz devenin üstüne bindi, devenin üstünde ellerini Allah'a kaldırdı, durmadan yalvarıyordu. Kollarının biri yorulunca öbürünü indirmemek için mütemadiyen yukarıda tutuyordu. Dudağı tebessümle süslenmişti ve dua dua ümmetini dilemişti. O kadar yalvarmış, o kadar ağlamış, sızlamıştı ki biz mesele izah için şöyle diyelim. Göksü ihramı, üzerindeki bembeyaz ihramı ıslanmıştır. Sırıl tıklam olmuştu gözyaşlarında. Altındaki deve ıslanmıştı, yer ıslanmıştı. O güneş batıncaya kadar var vaktinden durmadan yalvarmıştı. Güneş batıyordu, ortalıkta bir karanlık vardı. Kararlılık yavaş yavaş yeryüzünü kaplıyordu. O akşam namazını biraz sonra kılacak. Ama yüzündeki ekşilik gitmemişti. Allah çok şey bağışlamıştı orada ona. Ümmeti için çok şeyler vadinde bulunmuştu. Şahttan Garba'ya gün ümmetinin hakimiyetini kendisine söylemişti. Fakat neydi acaba hala yüzündeki o ekşi tabloyu hâsıl eden şey? Niçin tebessüm etmiyordu? Neden kalbinde hala burkuntular vardı? Niçin duada ısrar ediyordu? Orada Allah Celle Celaluhu, ümmeti arasında işlenen mezalimi, insanların birbirlerine karşı geçen haklarını affetmemişti. Onun için gülmüyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Arafat'la Müzdelife'nin arası iki saattir. Bu iki saatlik mesafede resul Ekrem'in dudağında tebessüm belirmedi. Müzdelife'ye kadar kalbi ağlıya ağlıya geldi. Niçin acaba zalimleri Allah affetmedi? niçin birbirine hak geçiren kimselerin günahlarını bağışlamadı? Rahmeti sonsuz olan Allah Celle Celaluhu, bunu da yapsaydı ne ne nebisini güldürseydi. Bizim bu vadide hakiki, sarih ve sahih olarak bildiğimiz hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey bilmiyoruz bu mevzuda. Acaba sonra Allah Celle Celaluhu bu mezalimi de affetti mi? Bizim birbirimizi kırmamızı affetti mi? Birbirimizi çekiştirmemizi affetti mi, birbirimizin hakkımızı yememizi affetti mi, yetimin hakkını yemeyi, fakirin hakkını yemeyi, raiyetin hakkını yemeyi, ricali devletin hakkını yemeyi, milletin hakkını yemeyi, millete kastetmeyi etmeyi, milleti dinsiz imansız yapmayı, bütün bu mezalimi Allah affetti mi bu mevzuda, sarih hiçbir malumatımız yoktur. Sarih olmadığından dolayı ciddi endişe içindeyiz. Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın bu duasına açıktan açığa icabet buyurulduğu mevzuunda sahabiden hiçbir şey nakledilmiyor. Yalnız ben kendisine çok itimat ediyorum. İnşallah sözü doğrudur diyorum ve bu mevzuda çok ümit varım. İbn Abbas diyor ki ben Resul-ü Ekrem'den hiç ayrılmadım. Müzellefe de yanı başında bulunuyordum. Arafat bütün gün dua ile geçmişti. Bütün gün ağlamış, sızlamış, dilhun olmuş. Bilgir olmuştu. Müzdelife'de rasul Ekrem sabah kadar yatmadılar. Yine dua dua vardılar. Müzdelife'de esasen istirahat buyurulur. Müzdelife'de hacı istirahat eder. Arafat'ta ayakta durur, yorulur da gelir Müzdelife'de istirahat eder. Şafaktan sonra da kalkar sabah namazını kılar. Güneş doğuncaya kadar vakfe yapar. Ama rasul Ekrem bütün hayatını ümmetine vakfeden, himmeti milleti olan Himmeti insanlık olan Resul-i Vesselam o gece de sabaha kadar yatmadı, başını secdeye koymuş ümmetini dilemişti. Mahşerde nasıl ümmeti ümmeti diyecek, müzdelifede de ümmeti ümmeti diyordu. Keşfi sadıkla, müşahede ile dünyaya geldiği zaman bezleri içinde depinen o masum çocuk, nasıl ümmeti ümmeti dediğini ehli keşif, ehli müşahede anasından naklen bize söylüyorlar. Öyle de müzdelife de dahi ümmeti ümmeti diyecekti. Ümmeti ümmeti bir sona ermesi lazımdı. i̇bn Abbas diyor ki, dua bitince sona erince amillerin arkasında bir tebessüm vardı dudağında. Bir memnuniyet vardı Resul-i Vesselam'da Bize doğru gelirken o dakikaya kadar etrafını görmüyordu belki. O da Kaya kadar yanında olup biten şeylerden haberi yoktu belki. O kadar dalmış, o kadar kendinden geçmişti. Ama Müzdelife'de onun reddedilmeyen duaları, adeta mahşerde kendisine işfaatü şeffa, şefaat dile, şefaatin makbul olacaktır dendiği gibi, orada diyor, öyle zannediyorum ki, Arafat'ta kabul edilmeyen duaları Allah orada kabul buyurdu. i̇bn Abbas bunu ne derece doğru anlamıştır ben bilemiyorum. Ama ben rahmet ilahiye dayanarak böyle olmasını çok arzu ediyorum, siz de arzu edin. Çünkü bu böyle olmasa ben de kurtulamayacağım. Belki çoğunuz da kurtulamayacaksınız. Bu böyle olmasa insanlar, onlara yaptıklarımız zulümlerle karşımıza çıkacak. mahkeme Kübra'da mürafa olacağız. Allah adaletle hükmederse kurtulamayacak, saadete eremeyeceğiz. Kurban bayramı işte bu bayramdır. Mevla'nın insanları affettiği bayramdır. Hak dostu ne güzeldir. Mevla bizi affede, bayram o bayram olur. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram olur. Gör ne güzeliği de olur. Bayram işte o bayramdır. Buradan çıkarken günahları dökmüş olabilirseniz, o zaman bayram olacaktır. Ama benim gibi buraya girerseniz, yine cürümlerinize dışarıya çıkarsanız, o bayram değildir. Kurban kesseniz de bayram değildir. Ellerinizi birbirinizin elini sıksa, misafaa yapsanız da bayram değildir. Bayram affedildiğiniz gün olacaktır. Mevla, insanları affetmeyi arzu ettiği kadar tabir caizse hiçbir şey arzu etmez, hiçbir şey istemez. Onun en çok sevdiği şey affetmektir. Biz Kadir gecesinde dua ederken öyle diyoruz. Allahümme inneke affuvuntu bil affefe afu anni. Allah'ım sen affedicisin, affı da seviyorsun bizi affeyle. Öyle diyoruz. O affı seviyor, en çok sevdiği şey odur. Size bir evvelki bayramda arz etmiştim. Kainatın Efendisi ferman eder. Sizin ona dönüşünüzü onun beklemesi, tövbe ve nedametle ona dehalet etmenizi onun beklemesi, sizden herhangi birinizin çölde, yükü üzerinde devesini kaybettikten sonra, tamamen ümidinin kesildiği anda, devesini başında bulduğu an, sevinmesinden daha fazladır. Çölde gidiyorsunuz, yediğiniz içtiğiniz her şey devenizin sırtında, suyunuz devenizin sırtında, ekmeğiniz devenizin sırtında. Orada suyu ekmeği kaybetme demek ölümün kucağına düşmek demektir. Devenizi kaybediyorsunuz ve bir ağacın altına çekilip kara kara düşünüyorsunuz. Bütün ümit aleminiz yıkılmış. Bütün his aleminiz pörsümüş, siz böyle tam ümitsiz, nevmit bir hava içinde düşünürken birden devenizi başınızda buluveriyorsunuz. Ne kadar sevinirsiniz! Siz yolunuzu yitirdikten sonra, mescitten uzaklaştıktan sonra, kalbi hayatı yıkıp harap ettikten sonra, Mevla'ya dönmenizi Mevla bundan daha fazla beklemektedir. Dönerseniz ondan daha fazla memnun edeceksiniz. İşte siz huzuruna geldiğiniz zaman, sizi affetmek için vesile arayan, böyle bir Allah'ın huzuruna geldiğiniz şuuruyla geliverin. Sizi affetmeye hazır bir Allah'ın huzuruna gelme havası içinde gelin. Affetilmeniz en mühim mesele olsun, en mühim mesele olsun çünkü verasında tanzim edeceğiniz hayatı ona göre tanzim edeceksiniz. Tertemiz, masum bir insan gibi bir dünya kuracaksınız. Üzerinde iman olan bir dünya, izan olan bir dünya, İslam olan bir dünya, ihsan olan bir dünya kuracaksınız. İmanla uçuyor gibi olacaksınız. Size her an görüp gözeten bir Mevla'ya bağlılık. Soluklarınızı tanzim eden bir Mevla'ya bağlılık. Görüşünüzü ayarlayan bir Mevla'ya bağlılık. Yeryüzünün iman sofrası halinde size takdim eden bir Mevla'ya bağlılık. Bütün bunları bilmenin, şuur haline getirmenin, izan etmenin havası içinde Mevla'ya bağlılık, cennet numun bir hayattır. Herhalde insanı bu hava içinde cennete koysalar, bundan daha fazla memnun olmayacaktır. Bütün cürmümle beraber arz Kabe'yi Kabe-i Muazzama ilk gördüğüm zaman, Cenab-ı Hak görmeyen bütüne nasip etsin. Ve o dakikada benim gözümde o kadar büyüdü, kalbi büyüklerin nazarında kim bilir ne kadar güzeldir. Ben oraya gittiğim zaman, ilk girdiğim an, Allah'a kasemle anlatırım bunu. O dakikada bana işte cennetin kapısı bu, Kabe'nin kapısı bu deselerdi, herhalde Kabe'ye girecektim. Bana o kadar acayip geldi. Bir dakika rü'yeti cemal, bütün cennet nimetlerine rüçhaniyeti vardır. Her şeyin üstünde muallâ bir mevki vardır. Allah'ı görmenin Celle Celaluhu, cemalini müşahede etmenin, o tatlı cemale doymanın ayrı bir lezzeti vardır. Şunu derinlemesine devamlı duyamıyor, devamlı onunla meşbu bulunamıyor, devamlı yaşayamıyoruz. Cenab-ı Hak kalplerimize uyanıklık ihsan eylesin, bizi hüshar kılsın, hakaiki ilahiyesine aşina kılsın bizleri. Onu bilmemek büyük hizlandır, onu tanımamak onun irfanını elde etme mevzuunda gayret göstermemek büyük husrandır. Onun yolunda olan her şey sadakadır. Onun yolunda, onun irfanı yolunda olmak büyük saadettir, büyük lezzettir. Cenabı Hak bu lezzetle bizi serfiraz eylesin. Kurban Bayramı'nda yeniden bunları hatırlıyor. Yeniden bizi affeden, bize rahmetle bakan, rahmetiyle yargamayı söz veren Vaad eden mevla huzuruna gelmiş olma havası içinde huzuruna geliyoruz. Onun sonsuz zahmetinden diliyor ve dileniyoruz. Boş döndürmediği kimseler arasında bizleri de boş döndürmesin. Perişan etmediği kimseler arasında bizleri de perişan etmesin. Muhterem Müslümanlar! Buraya kadar arz ettiğim şeyler... Cenab-ı Hakk'ın bize zahir ve batın nimetlerinin ifadesidir. Cismaniyetimiz itibariyle O'nun yakın uzak alemlerinden, kainattan istifade ettiğimiz, O'nu bu nimetlerin verasında idrak ettiğimiz gibi, imanımızla, irfanımızda O'nun sıfatlarını, O'nun şunatı zâtiyesini ve O'nun zatını idrak ediyoruz. O'nun marifeti yanında, O'nun varlığı yanında bütün kainatlar zerre kadar bile kalmaz. Ali cismin darlığı içinde kainattaki nimetleri tartıyoruz. Maddi duygularımız vasıtasıyla nimetleri tartıyoruz. O nimetlere bir değer veriyoruz. Verdiğimiz değere göre O'nun karşısında secdeye kapanıyoruz. Minnet ve şükranlarımızı kendisine takdim ediyoruz. Ve sonra kalp terazisiyle İç duygular, içle taif terazisiyle onun marifetini tartıyoruz. Öyle sonsuz bir nimet, öylesine sonsuz, namücenahi bir rahmet buluyoruz ki onu adeta bunalıyoruz. Onu ölçme, tartma ve takdir etmede bunalıyoruz. Hayretten kendimizden geçiyoruz. Bu sonsuz nimetin Mevla-i Müteal hepimizi ihsan eylesin, duyursun, tattırsın ve böylece tertemiz bir hayat yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Bu nimetler, bu bağlılığı idrak ister, bu münasebeti idrak ister ki temadi etsin. Siz kainattan size gelen nimetlere karşı gözünüzü kaparsanız, o nimetler inkıta uğrayacaktır. O nimetleri Mevla kesecektir kendisini hatırlatmak için, Allah dedirtmek için o nimetleri kesecektir. Marifeti mevzuunda yaya kaldığınız zaman, Allah -u Teala ve tekkeddes azzeterr o noktada dahi sizi perişan edecektir. hizana uğratacaktır. Mevlayı müteal bizi bundan korusun. Biz bir seviyete onun marifetine erdikçe onu tanıdıkça ilimler, irfanlar, çeşitli ilim dalları sayesinde merdiven merdiven ona doğru yükseldikçe onun karşısında durumumuz değişmektedir. Ciddi bir noktaya dikkatinizi istirham ediyorum bu meseleyi anlamanın hayati ehemmiyeti vardır. Üniversitelerimizdeki ilimlerin, liselerimizdeki ilimlerin ve bunların Allah marifeti adına adeta bir macun haline gelmesinin ve sonra bizlerin bu ilim ve ilfan sayesinde, kainatın çeşitli dallarında, çeşitli safalarında sayfelerinde bir arı gibi konup da marifet üzmeleriyle kalbimize dönmemizde, ayrı bir hüviyetlik hesap ediyoruz, bir derece kazanıyoruz, mevlayı i doğru bir terakki kaydetmiş oluyoruz. Durumumuz değişmiş oluyor. Biz artık ümmi kimseler değiliz. Biz Allah'ı ilmin, irfanın ışığı altında bilen kimseleriz. Biz bu sarayın adabını bilen kimseler haline gelmişiz. Binaenaleyh ümmilerin yaptığı suyu edeplerin kusuruna bakılmadığı gibi, Onlara nazar-ı müsamahayla bakıldığı gibi bizim kusurumuza bakılmayacaktır. O huzurun adabına riayet etmemiz istenecektir. Allah'a kurbiyetiniz nispetinde işlediğiniz günahların cezasını çay çabuk göreceksiniz. Daha açık bir dille arsedeyim, ne kadar iyi mümin iseniz, işlediğiniz günahların cezasını o nisbete dünyada çekeceksiniz. Bu küçük cinayetlerin cezasını Allah dünyada verecektir. Bizi bağışlasın, vermesin, kusurumuza bakmasın bizim. Onu bilemiyor, huzurunu demine riayet edemiyoruz. Ama asırlar var ki ömrümüz mütemadien isyanla geçiyor. Aba enket biz isyan gördük, hata gördük, tuyan gördük. İsyan ve tuyan'a alıştık, biz de isyan ediyoruz. Büyük cinayetlerin cezası büyük mahkemede görülecektir. Küçük cinayetlerin cezası burada görülecektir. Dinsizlik, ateizm, komünizm öyle büyük bir cinayettir ki, inkar, inkar, üluhiyet, ateizm, komünizm öyle korkunç bir cinayettir ki, onun cezasını mahkemeye i Kübra'da ahkemül Hakimin olan Allah verecektir. Ağır ceza orada görülecektir. Ama müminlerin işledikleri cinayetlerin cezası, küçük mahkemelerde, nahiye, kaza mahkemeleri olan bu dünyada görülecektir. Bu da bir yönüyle Mevla'nın size merhametinin ifadesidir. Kabirde sizi ruhsiyah etmemek için, mahkeme Kübra'da rüsvah etmemek için, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı şu Arafat'ta ve Müzdelife'de dua dua yalvaran nebiler nebisini orada mahcup etmemek için burada sizi temizleyecek, bir kısım kimseleri şehit edecek, mallarını sadaka olarak ahirete gönderecek, zalimlere de aynı ceza verecek, burada perişan ve derbeder edecek. Bir işte bin hikmet nesçe edecek, bir iş yapacak bin hikmet tablosu bize takdim edecek. Mevla-i Müteal Celle Celaluhu, müminlerin burada işledikleri cinayetin cezasını verecek, huzuruna tertemiz olarak alacaktır. Burada bitmeyenlerin kabirde bitecek, İnşallah müminse, kabirde bitmeyenler mahkeme-i kübrada, mahkemenin dehşetinde bitecek. Ama huzur-i ilahiye inşaAllah tertemiz olarak gidilecektir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, haşa o masum nebiydi. Ne güzeldir bizim şairimiz, medyumdur o masuma, bütün bir beşeriyet, o masumdu, günahsızdı. Masumdur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rabb, mahşerde bizi bu ikrar ile haşt Allah bu ikrar ile haşt bizi. Masumdu. Bununla beraber ölümün hele canlarını heyecanlarını o denli ağır çekmişti ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem makami mahmuda yükselmeyi gerektiren bir hava bir eda içinde ruhunu Allah'a teslim ediyordu. Sahabi mübarek vücuduna elimi vurduğum zaman fırın gibi sıcaktı. O şöyle buyuruyordu, biz peygamberlerin çektiği sıra bu kadar, herkesten ağır olur buyuruyordu. Resul-ü Ekrem'in içinden hiçbir şey geçmemiştir, hiçbir günah işlememiştir. Fakat o mukarrebin olduğu için, Allah'a kurbiyeti çok derin, çok yüksek olduğu için, o kurbiyete kendine göre, yakışmayan, uygun olmayan şayet davranışları varsa kendine göre haşa ben demiyorum. Kendine göre o onun öyle olmasını arzu etmişti, arzu etmişti ve çekti. Ama ben resul Ekrem mevzunda söz söylemeden korkuyorum, onu örselerim, onu incitirim, ruhaniyetini rahatsız ederim. Sevdiğim Hz. Ömer aklıma hutur ettikçe misal arz edeyim. Hz. Ömer hayatını ciddi bir şuurla geçirmiş. Ciddi bir iman idraki, iman anlayışı için de hayatını geçirmiş bir insandı. Hakkında o kadar iltifatkar, o kadar taktikkar sözler vardı ki, resul Ekram Ekrem Aleyhisselatü Vesselam benden sonra Nebi olsa Ömer olur buyurmuşlardı. Hadis zayıftır, fakat Ömer'e seza bir sözdür. Ve yine buyurmuşlardı ki, bana mana aleminden bir kadeh süt takdim edildi, içtim. Tırnaklarıma kadar o süte kandığımı hissettim. Bakiyesini de Ömer'e verdim. Tevili nedir diye sorduklarında ilim buyurmuşlardı. Ve yine Buhari'deki hadis-i şerifte buyurmuşlardı ki Halk bana arz olundu, üzerlerinde gömlekler vardı. Kimisinin memesinde, kimisinin göbeğinde. Ömer'i gördüğüm zaman başından aşkın bir gömlek vardı. Tevil nedir ya Resulallah, iman buyurdular. Ömer'in imanı o kadar aşkındır. Ömer'in imanı o kadar ince ki halk arasında Ömer sevimsizlik iktisap etti. Kılı kırk yarıyordu. Nicelerinin dem ve damarına dokunuyordu bu kadar ince Müslümanlığı yaşamak. Yaşamadıkları için onun kadar ince dokunuyordu ve kırılıyorlardı. İşte bu Ömer vefat etti. Bunun cürmü olamaz bu insanın. Ama o kendini cürümlü zannediyordu. Ruhunu Hz. İbn Abbas'ın dizinde Allah'a teslim etti. Koy şimdi başımı yere, rahatlıklar ruhumu teslim edebilirim. Sen bana şehadet ettikten sonra diyordun. Biz mevzuk maazi kitaplarında görüyoruz. Allah Resulü'nün amcası onu çok severdi, o da onu çok severdi. Yağmur duasına mı çıkılacak? Ömer Abbas'ın elinden tutar tepeye çıkar. Allah'ım bu senin Habib'in amcasının elidir. Bunun hormetine bize yağmur ver derdi. Ve anında yağmur yağardı. Aralarında saygı, sevgi bu denli ileriydi. Ömer vefat etti. Hz. Abbas der ki, bu ay görürüm dedim, niyet ettim. Hep onun ateşiyle, hasretiyle yandım. Ertesi gün görürüm, ertesi hafta görürüm, ertesi ay görürüm. Aradan tam 6 ay geçti Ömer'i göremedim. Ömer hiç görünmüyordu, kaybubet etmişti. Altı ay sonra gördüm, heyecanla gidiyordum. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi! Nereye gidiyorsun böyle? Altı aydır seni göremedim dedim. Sorma dedi, altı aydır ancak hesabı bitirebildik dedi. Ne zannediyorsunuz? Kulluğu kolay mı zannediyorsunuz? O kadar korkacak, o kadar endişe edecek, o kadar titriyeceksiniz. Ve inanın ama bunun büyük mükafatını göreceksiniz. Kalbi hayatınıza bir canlılık kazandıracaktır. Ahirete müteveccih olacaksınız. Mevla Mevlanı Kemal'ine karşı hayişkar hale geleceksiniz. Azabından da titrir titriyeceksiniz. Ömer 6 ayda hesabını veriyor. Tertemiz olarak Mevla'yı Müteal'in huzuruna gidiyor. Biz de burada çektiğimiz şeyler inşallah günahlarımıza kefaret olsun. Kimisi çeker. Kimisi ıstıraba maruz kalır. Kimisi ödür, kimisi evlat i iyalini kaybeder. Kimisi de bizler gibi perişanlar. Ser gerdanlar, yaralılar, bereller, bir insan olarak onların dertleriyle müteessir oluruz. Onların yaralarını sarmak için koşarız, üzüntülerine iştirak ederiz. Bütün bunlar inşallah hem onların hem bizim günahlarımıza kefaret olur. Ben bayramın manasıyla mütenasip, fedakarlıkla alakalı bir iki cümleyi de arz edip her zaman yaptığımız gibi ona halimizi arz etme manasında küçük bir münacatla işi bitirmiş olalım. Bunları şunun için arz ettim bu son sözleri. Mevla'ya karşı yakınlık, kurbiyet kazandığınız nisbette küçük günahlarınız affedilmeyecektir sizin. Mevla sizin kusurunuza bakacaktır. Sen de mi diyecektir. Yavuz Selim en çok boynunu vurduğu adam sadrazamlardır ona kurbiyet kazandıkça, küçük kusurlar büyük haline gelmiştir. Belki bir yençerinin kafasını kesmemiştir, azgınlık ve taşkınlık yapmalarına rağmen. Ama Yavuz'u tanıyan, onu bilen, onun şuuruna, büyük şuuruna ulaşan, o seviyeye gelen bir kimse, küçük bir kabahat, küçük bir inhiraf yapsa affedilmez. Siz hepiniz Allah kapısında kendinizi birer sadra azam gibi, birer yaver-i ekrem gibi tasavvur edin. Ona göre hareket edin. Sizi sevmiş, sizi imanla serpiraz kılmış. Sizi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında toplamış. Son sözlerim de şu olsun bu vadide. Bayram günü dışarıya çıktığınız zaman umumi fedakarlığa, semahat ruhuyla iştirak edin, fedakarlıkla iştirak edin. Allah ahlakıyla ahlaklanın. Kapısını işte onun ahlakının topbağıyla vurmaya çalışın. Verin ki versin. Verme diliyle yalvarın. İnayet elini uzatın ki inayet elini uzatsın. Tebessüm edin ki rahmeti size tebessüm etsin. Mahsiyetten istinab edin. Ondan uzaklaştırıcı her şeyden kaçın ki rahmeti size yakın olsun. Semahet ruhuyla, civanmetlik ruhuyla, mürüvvet ruhuyla yaşamaya çalışın akşama kadar. Onun adını dilinize dolayın, virtiseban etin. Gezerken, tozarken hep onu anın. Bu bayramda tekbirleri açıktan açığa almak sünnettir. Açıktan açığa almak. Mescide geldiğiniz yolun ayrı bir yolundan gidin evinize. O sokaklarda duysun, bütün sokaklar inlesin. Küre-i Arz bir ağız haline gelsin. Büyük olan Mevla, Allahu Ekber, Allahu Ekber! La ilahe illallahü, Allahu Ekber! Allahu Ekber ve lillahil yerde adeta bir ağız haline gelmiş Küre-i Arz'da, beraber anılsın. Azametine uygun bir büyüksündensin kendisine. Biz tek başımıza onu büyükleyemeyiz. Tekbir, tebcil, tazim edemeyiz. Ama hepimiz bir araya gelirsek, kalbi heyecanlarımızı katarsak, seslerimiz, soluklarımızla birbirine inzimam ederse, azametine uygun bir Allah-u Ekber demiş olacağız. İşte bunu deyiverin. sizlere el uzatın, yardıma muhtaçlara el uzatın, Evinize giderken düşünün, bir cemaati düşünün, düşünün ki şu dakikada karın buzun üzerinde bacağı kolu kırılmış hayvanlarıyla beraber yıkanmamış cenazelerini gömmekle meşgul bir cemaati düşünün. Her türlü himayeyi bekleyen, inayeti ihsanı bekleyen bir cemaati düşünün ve sonra kendinize gelin, kendinize teveccüh edin, nasıl nimetler içinde bulunduğunuzu tahattır ve tefekkür etmeye çalışın onların haline bakın, sizin halinize bakın. Onların haline sevinme değil, fakat kendi halinize hamd etme manasında, onun nimetlerine karşı sena ile mukabele etme manasında, Mevla'ya binlerce hamd ve sena edin, şükredin. İçiniz ona karşı şükürle dolsun, taşsın. Cenabı Hak sizi, bütün bilad İslamiye'yi çeşitli semavi ve arazi afetlerden muhafaza buyursun. Bunun para töneri şudur, Dine, imana ve Kur'an'a hizmet ettirsin. Allah bizi, bela ve musibetlere maruz bırakmasın. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Fedakarlık Bayramı olan Kurban Bayramı'nı hakkımızda bayis Necat, sebebi mağfiret eylesin. Orada affettiği kimseler arasında bizleri de affeylesin. Ben her bayramda dua ederim. Sizin dualarınızı bahane sayarım aminlerinizi nefsime söylenen aminler gibi kabul ederim. Siz nasıl kabul ederseniz ediniz, Mevla-i karşı perişan halimizi ifade etme, yıkık iç alemimizi dile getirme, onun ululuğunu, azametini, o mevzuda yapabileceğimiz, yazabileceğimiz, virti seban edebileceğimiz destanı nakledebilme, sizin amilleriniz arasında ben bayramları böyle vesile sayar, bahane arar. Ona karşı diyeceğim sizin huzurunuzda üç beş sözü söylemeyi düşünürüm. Bu bayramda da üç beş cümleyle yine ona tazar ruh ve niyazlarımızı, perişan halimizin teşrihatını takdim edelim. Dert bizden, derman ondan. Dilenci biziz, veren odur, moti odur. Biz elimizi açmışız vermeyi ondan bekliyoruz. İsteyelim. Allahu Teala ve Teccaddes Hazretleri bizlere lütf eylesin. Subhana rabbiyal aliyil alal vehab. Amin. Auzu billahi mineşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إواجاء قيما الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجل العاملين اللهم صل وسل وبارك على سيدنا محمد في أول دعائنا وسل وسل وبارك على سيدنا محمد في أوسط دعائنا وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في اخر دعوانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد وعلى اله واولاد سيدنا محمد وعلى اله واسحاب سيدنا محمد وعلى اله آل واحفاد سيدنا محمد اللهم اننا نسالك بان نشهد الله لا اله الا انت الصمد الذي لم يلد ولم alhamt, la ilahe illa ant almanan. Badiyü səmavatı ve laziyat aljelal ve ikram, ya hii ya qiyum. Ve ilahukum ilahu waheed, la ilahe illa hu al Rahman al Rahim. Allahu la ilahe illa hu al hii al qiyum. La ilahe illa hu waheedu, la shereka lahu al mülk, ala hu al hamdu yuhii ve yuhid. Wa hu la yamut bi adil khair, wa ala kulli şeyin qadir. La ilahe illa ente subhanake inni kuntu minaz ya erhamer rahimin ya ekramel ekramin ya esha'es shafiin ya rabbi senin adınla sana hamdü senâ ile başladık duayı duanın başını senin kitabı keriminden intihal ettik biz duamıza kendi sözlerimize başlamadık senin sözün nafizdir. senin sözünle senin kapını çalıyoruz Habibi edibine söylettirdiğin İsmi Azam'la senin kapını çalıyoruz. Onunla duamıza başlıyoruz. Dergah ı Nezzeh hediyetinde dualarımızı makbul eyle ya Rabbi! Bizleri makbul eyle ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin ve Ya Erhamel Rahimin, binlerce fedakârın, yüzbinlerce hasbi insanın el açıp sana dua dua yalvardığı şu dakikada sana kalkan eller arasında Kaldırmaya utandığımız elleri, günahkar, mücrim ellerimizi onların kalkan elleri arasında sana kaldırıyoruz. Sultanlar etaya, hedaya ve bahayalarını dağıtırken, kalkan eller arasında mücrimi, sadıkı, günahkarı, günahsızı birbirinden ayırt etmeden hepsine aynı nisbette ihsanda bulunurlar. Sen ihsanını amm ya Rabbi! Hepimize lütfeyle ya Rabbi! Bizleri boş çevirme ya Rabbi! Ya ilahe el alemin ve ya ekrem ekremin! Güzel lütfettiğin şu dünyada, senin nimetlerinden istifade edip sana ulaşmak, vasul-i ilallah olmak, senin mübarek cemalini, cemal-i kemalini müşahede etmek için bu nimetleri değerlendirme lütfuyla bizleri serfiraz eyle ya Rabbi. Nimetlerini cenneti, cemalullahi kazanma istikametinde merdiven basamak, mukaddime kılmak lütfuyla bizleri şeref yâmeyle ya Rabbi. Serfiraz eyle ya Rabbi. Ya İlahel alemin ve Ya Ekremel ekremin bin bayramda, belki yüz bin bayramda, milyon defa el kaldırsak, sana dua dua yalvarsak, seni tavsif etsek, senin azamet ve uluhiyetine dair sözler söylesek, yine de o büyük zatına karşı, uluhiyetine karşı, azametine karşı bir şey söylemiş olamayacağız. Sen aczımıza, zaafımıza, bir binaen bizlere lütfeyle ya Rabbi! İhsanını bizlerden bir andur eyleme ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin! Kur'an-ı beyana hizmet etmem, onun şerefli hadimleri arasında bulunma, onu şu ana kadar getiren insanların arkasında saf bağlama, kıyamete kadar götürmeye azmetmiş bir cemaat olarak bizleri bu şerefle şeref ya Beyle ya Rabbi. Bu lutfuyla lutflandır ya Rabbi. Ya ilahül alemin ve ya ekremel ekremin. Senin rahmetinin coşkunluğuna, sonsuzluğuna nisbeten sana karşı belki kullukta bulunamıyoruz. O rahmete liyakat kesmedemiyoruz, o rahmetten istifade etme yollarını bilemiyor ve bulamıyoruz. Sen bize hidayet eyle ya Rabbi, irşad eyle ya Rabbi, rahmetin ufkuna hidayet eyle ya Rabbi, lutfunun ufkuna hidayet eyle ya Rabbi, irşad eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Filimizde belki gerektiği gibi senin lutf kapını çalamıyoruz, doğrudan doğruya sayedemiyoruz. Bizden beklenen şeyler isaf edemiyor, yerine getiremiyoruz. Bunu bir cürüm olarak, bir seyyah olarak, bir hata olarak itiraf ediyoruz. Mücrim, günahkar, hatalı bir cemaat olarak huzuruna gelip, hiç olmazsa kavlen bunları isaf etmeye, ifade etmeye çalışıyoruz. Sen başkalarının fiiline lütfettiğin şeyleri bizim ifadelerimize lütfeyle Ya Rabbi! Başkalarının mallarıyla, canlarıyla, bütün hissiyatlarıyla yolunda oldukları meselelere karşı biz sadece sözlerimizle o vadide, o yolda bulunuyoruz. Onların davranışlarına mukabil bizim sözlerimizi değerlendir. Takdir buyur Ya Rabbi, bizleri de mağfiret eyle Ya Rabbi! Bizlere de merhamet eyle Ya Rabbi! Ya Rabbi, çok muhtaçız. Ya Rabbi çok fakiriz, Ya Rabbi çok şeye ihtiyacımız var, sen çok ganisin, sen rezzak Alem'sin, sen her şeye kadirsin. Sen bizim dualarımızda, tesbihatımızda bize vehu ala kulli şeyin kadir, vizdini öğretiyorsun, talim ediyorsun. Sen kudretinle, sonsuz lütfunla bizlere kendi gınandan gına ihsan eyle Ya Rabbi, kudretinden iktidar ihsan eyle Ya Rabbi yapmamız gereken şeyleri yapmaya bizleri muktedir eyle Ya Rabbi! Ya ilah el alemin yük ağırdır, vazife ve mesuliyet çok ağırdır. Altından kalkamayacağımız kadar, sesimizi soluğumuzu kesecek kadar ağırdır. Altından kalkma mevzunda da ciddi gayret gösteremedik şimdiye kadar. Sen lutfunla bizleri faydar eyle ya Rabbi! Bu hizmette bizleri muvaffak eyle ya Rabbi! Ya i̇lahel alemin ve Ya el ekremin Asırlardan beri kefere ve fecerenin tahakküm ve tasarlutu altında, bu millet çok derbeder oldu, çok perişan oldu. Hususıyla son asırda hayatta olanıyla, şehidiyle, vefat etmişiyle çok da aydar oldu. Gönüller çok derbeder oldu, dilgir oldu. Sen kırık gönülleri Ya İlahe'l-Alemin sürur ve huzura kavuştur Ya Rabbi. Bizleri ıslah eyle Ya Rabbi! Vaziyetimiz kendilerini rahatsız eden Şüheda ve Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam rahatsızlıklarının sona erdir Ya Rabbi! Bizlerin içimizi ve dışımızı ıslah eyle Ya Rabbi! Ya İlahe'l-Alemin ve Ya Ekrem el-Ekremin şu dakikada dergah-ı nezülûhiyetine belki yükselen binlerce, milyonlarca dualar vardır. Çok sadık ağızlardan dualar sana doğru yükselmektedir. Onların çoğunu çok defa pek çoğumuz dinledik. Seslerinden, seslerinin tonundan, havalarından senin nezülûhiyetinden ne kadar makbul oldukları fukuyordu. Huzuru Resulullah'ta kim bilir nice mecnunlar, mezduplar, mektunlar vardır. El açıp tek açıp yalvarıyorlar şu dakikada. Onların dualarına icabet ederken, kabul buyururken, iltifat ederken, rahmetinle tebessüm ederken bizlere de tebessüm eyle ya Rabbi! Memleketimizin üzerindeki kabusları bertaraf eyle ya Rabbi! Felaket ve musibetleri bertaraf eyle ya Rabbi! Ya Rabbi biliyoruz ki, Senden musibet adı altında gelen şeyler dahi bizim için rahmettir. Bizim için vesile-i mağfirettir. Bizim cennete girmemiz için bir bahanedir. Ama senin rahmetin sonsuzdur, mağfiretin çok geniştir. Bu musibetleri vermeden de bizi affedebilirsin. İşte biz öyle meccanını affeyle Ya Rabbi. Bizi musibetlerle derbeder perişan eyleme Ya Rabbi. Millet olarak bizi ıslah eyle Ya Rabbi. Millet olarak faydar eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, asırlar var ki senin Kadîm Kerîm kitabın dili anlaşılmaz, hali anlaşılmaz bir kitap haline gelmiştir. Evlerden asılan ve manasına uygun, Hürmetten daima mahrum tutulan, anlaşılmaz bir hürmet hissiyle kendisine mukabele edilen bir kitap haline gelmiştir. Onun manasını anlamak suretiyle ona hürmet etmeye şeref ile şeref ya eyle ya Rabbi! Halini dini, dilini anlamak suretiyle serfiraz eyle ya Rabbi! Kur'an-ı Muhusül Beyan senin kelamındır, senin kitabındır ve fakat bugün gurbettedir. Dilinden anlayan yoktur, ona el uzatan yoktur. Onun mana ve mahiyetine bakan yoktur veya azdır. Sen kitabı kerimini gurbetten halas eyle ya Rabbi. Müminler de gurbettedir, müminleri de halas eyle ya Rabbi. Gariplere habibe dibin ulaştırdığı müjdeyi sen lütfeyle ya Rabbi. Bizi mutlu ve bahtiyar eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Şu Kurban Bayramı, binlerce Nebi'nin pervane gibi onun etrafında döndüğü Kurban Bayramı, Habib Edi bin sallallahu aleyhi ve sellem son haccıyla, vedasıyla idrak buyurdu, yaşadı. O bayramdan istifade edilmesi lazım geldiği şekilde istifade ettiği Kurban Bayramı, hakkımızda bayisi rahmet ve sebebi mağfiret ile ya Rabbi. Ya ilah Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, sen zaman ve mekandan münezzehsin. Zaman ve mekan kaydı altına girmezsin. İşte senin bu tarafına, zamansız olan bu tarafına dayanarak, güvenerek, itimat ederek zamanı aşarak 14 asır ötesine gidiyoruz. Şu dakika değerlerini kaldırmış Habib edib'in bizler için dua dua yalvardığını görüyor gibi oluyoruz. Biz de karşısında huzurunda diz geliyoruz. Onun dua ettiği şeylere beraber amin diyoruz. Onun dualarını sen makful eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bize naklettikleri cihetle, naklettikleri şeyden istifade ettiğimiz şeyle görüyor, biliyor, anlıyoruz ki o ümmetini dilemişti. Ümmeti için mağfiret dilemişti, dilenmişti. Sen ümmeti Muhammed'i mağfiret eyle Ya Rabbi. Amin. Bu bizim arzumuz, isteğimizdir. Ama bizim arzumuz, isteğimiz olarak mücrimlerin arzusu isteğidir. Belki kabul etmezsin ama bu aynı zamanda Habibi Edim'in arzu ve isteğidir. Sen O'na işvetü şeffat edin, şefaat dile şefaatini kabul edeyim dedin. İşte O'nun bu duasını kabul buyur Ya Rabbi. Şefaat yani merhamet perver. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hakkımızda şefaatçi Ya Rabbi. Dünyevi, ukrevi durumumuzu mamur ve faydar ile Ya Rabbi. İç ve dış alemimiz ıslah ile Ya Rabbi. Bayramı iyi geçirmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Bir de mertlik, cömertlik, mürüvvet, ihsan ile ya Rabbi. Ele aleme el uzatma şeref ile şeref yab eyle ya Rabbi. Ahlakı aliyenle bizleri mütekallik ile ya Rabbi. Kur'an'ın ahlakıyla mütekallik ile ya Rabbi. Onu hayatımıza hayat eyle ya Rabbi. İslam'ı hayatımıza hayat eyle ya Rabbi. Şühedanın beklediği budur bunu lütfeyle ya Rabbi. Sıddık'ın beklediği budur bunu lütfeyle ya Rabbi. Bir tür gibi titri titreyen, ümmetinin dertleriyle dertli olan, Selezi ile müteellim olan Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın ruhunu hoşnut edecek bu şeyi lütfeyle ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, burada, orada, dünyanın her yerinde ümmeti Muhammed'in selameti için yapılan duaları makbul eyle ya Rabbi! Bize saadet ve selamet-i ihsan eyle ya Rabbi! Biz darmadağınık olmadan bıktık ama çıkma yolunu bilemiyoruz sen lütfeyle ya Rabbi! Başımızdan yediğimiz şeyleri yemeden bıktık ama kurtulamıyoruz sen lütfeyle ya Rabbi. Bir türlü içinde çırpınıp durduğumuz girdaptan çıkamıyoruz sen lütfeyle ya Rabbi. Sana ulaşamıyor, gerçekten sana gönlümüz açamıyor, ellerimizi kaldırıp sana yalvaramıyoruz sen lütfeyle ya Rabbi. Senin lütfun her şeyi halledecektir. Senin latif isminle senin kapını çalıyor, o latif ismine sığınıyoruz. O'nun namütenahi eltâfından istifade etmek istiyoruz. Şu bayramda bizlere lütfeyle Ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel ekremin. söz bilmeyenlerin baş yaran, dış kıran sözlerinden dolayı bizleri muhakkaz eyleme Ya Rabbi! O kadar biliyoruz. Kirlettiğimiz gönlümüzden ancak o kadar geliyor bozduğumuz dilimizden ancak o kadar geliyor, pörsüttüğümüz heyecanlarımızdan ancak o kadar geliyor, ama senin sonsuz rahmetine inanıyor, ona itimat ediyoruz, ona bizi bağışla ya Rabbi, mazhar eyle ya Rabbi! El-Tafü Sübhaneye'ne mazhar ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekrebin! Sen senin azametine uygun kulluğu bizden bekleme sen bilirsin ya bizim aizimize zafımıza merhamet et aizimiz ve zafımı nispetinde gelen şeyleri ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi belki senin azamet ve ülûhiyetine uygun kulluk yapamadık seni hakkıyla anamadık senin irfanına sana karşı olan irfanı izanı pervane olamadık ama şu kadar yaptık. Senden başkasına secde etmedik, başkasının karşısında eğilmedik, bel kırmadık, boyun bükmedik. Sen şaissin ki hiç bu tapmadım, sen şaissin ki hiç bir karşı bel kırmadım, boyun bükmedim. İşte sadece huzuruna bununla geldim. Sen hiç kalbim istah eyle ya Rabbi, merhamet ile ya Rabbi. Temizlenmiş olarak camiden çıkmağı lütfeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin günahkar müc mücrim bir cemaat olarak binlerce kâile, binlerce mevani sana yükselmemize engel teşkil ediyor. Sana varamıyoruz, sana yükselemiyoruz. Senin gerçekten irfanına ve kalbimizde izalaşamıyoruz. Ama bunlar bizim kabahat ve kusurlarımızdandır. Sen affeyle ya Rabbi! Sana dönmek isteyen şu kimselerin dönmesini sen bekliyorsun. Bunu Peygamberine söylettiriyorsun. Sana dönmek istiyoruz. Ne olur içinde bulunduğumuz şu girdaptan bizleri kalas ile ya Rabbi! Sahil-i selamete çıkar ya Rabbi. Ya İlahe l-Alem ve Ya ekrem elejemin. Ben ne diyeyim, ne söyleyeyim halimiz meydandadır. Kırık dökük, berişen halimiz meydandadır. Secdesiz başlarımız meydandadır. Kirli vicdanlarımız meydandadır. Sana kalkmaya titreyen, utanan ellerimiz meydandadır. Sen merhamet ve mağfiyet ile ya Rabbi. Sana ne diyeyim ya Rabbi, sana kulluk yapamadık ki. Bir şey isteyelim, bir şey dileyelim. Kulluk yapanların yanında yaptığımız kulluktan ben öyle utanıyorum. öyle icap ediyorum ki, yerin dibine girmek istiyorum. Ama senin rahmetin sonsuzdur. Merhamet eyle ya Rabbi, mağfiyet eyle ya Rabbi. ''Ya İlahel Alemin ve Ya İkremen Ekremin, belki şu cemaati oyalıyorum, belki sözlerimle ifal ve tesir ediyorum.'' Belki şimdiye kadar verilmesi lazım, geleni veremedim. Ben engel oldum, ben mani oldum. Aldattım, perde oldum. Sana ulaşmalarına mani teşkil ettim daima. Eğer ben böyleysem, beni de bertelaf ile ya Rabbi. Bunların kalplerine gerçeği duyuracak hatiplerini ihsan ile ya Rabbi. Söylenen sözler çoktur ya Rabbi. Ama gönüllerde mahkes bulanı yok veya çok azdır ya Rabbi. Sen sözlere tesir ihsan ile ya Rabbi. İhlasımız yok ki tesir etmiyor. Sana gerçekten izanımız yok ki tesir etmiyor demek. Sen ihlas ve izan ihsan ile ya Rabbi! Marifet ihsan eyle ya Rabbi! Bizi donukluktan, cumudetten halas eyle ya Rabbi! Bize yumuşaklık ihsan eyle ya Rabbi! Gönlümüze duyarlık ihsan ile ya Rabbi! Kalbimize hükşarlık ihsan ile ya Rabbi! Bütün duygularımızı senin yolunda duyar, hislenir, o yolda olur şekilde lütfeyle ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, Kur'an'a hizmet belki bizden uzaktır, biz de ondan uzak bulunuyoruz. Ama bizi O'na hizmet ettirmek suretiyle, bizlere şeref ihsanı ile Ya Rabbi. Kur'an'a hizmet ettir, bizi şereflendir Ya Rabbi. Dinine hizmet ettir, bizi şereflendir Ya Rabbi. Habibi Edim'in yolunda bizleri, kaim ile bizleri şereflendir Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, dilsizler bizim karşımıza gelip, meram ve maksatlarını anlatmak için el-ayak hareketleriyle, dil hareketleriyle bir şeyler anlatırlar. Biz bunların bazısını anlar, bazısını anlamayız. Bazısını belki edebe muayir görürüz, suyu edep görürüz. Ama bununla beraber anladığımız şeylere göre onlara muamelede bulunuruz. Belki sana karşı söylenmesi gereken şeyleri söyleyemedik. Belki kötü şeyler söyledik. Kötü taleplerde bulunduk, bilemiyoruz hikmetini, bilemiyoruz rızanın olduğu istikameti, gelişi güzel sözler sarf verdik Bizleri muhakkaz eyleme ya Rabbi! Bizleri hizdan, husrandan masum ve mahfuz eyle ya Rabbi! Haybetten masum ve mahfuz eyle ya Rabbi! Habibi edibin hürmetine ya Rabbi! Azamet ve uluhiyetin hürmetine ya Rabbi! Amin, amin ve selamun alemürselîn.